Günaydın, Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'dayız, canlı yayınımız başladı. Ee, hemen e, vakit kaybetmeden e, çok çok güzel bir kitap hakkında konuşmaya başlayayım. E, bu kitap beni ilk önce kapağıyla vurdu zaten. E, mavi, güzel mavi bir fonun üzerinde, hatta mor mu demeliyim. Tam ne mor ne mavi, evet. <gülüyor> arada bir ek. Güzel bir e, fon, e, onun önünde... Yani buna da turuncu demeliyim herhalde. Değil evet. mi? Yani artık ee, bir e, tilki e, doğrudan okuyucuya bakıyor. Parlak gözleri var. Ee, hani bu parlaklık da zaten her zaman ilgi çeken bir şey ya. Evet. Evet e, kitabımızın adı belleğini yitiren tilkinin öyküsü. Gergedan yayınlarından çıktı bu kitap. E, Martin Balçay tarafından yazılmış ve resimlenmiş aynı zamanda bir kitap. Hem yazar hem çizer kendisi. Kazım Özdoğan tarafından da Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap. Şimdi yine aslında çok çocuk kitapları açısından sıra dışı varsayılabilecek hani genel kanaat açısından söylüyorum. Benim için değil. Ama genel kanaat açısından sıra dışı sayılabilecek bir konuyla karşı karşıyayız. Tayga'nın da onayladığı gibi. E, ...belliğini yitiren... E, ...bir tilki söz konusu. Şimdi bu tilki ama tabii en baştan... ...belliğini yitirmiş değil. Önce tilkinin... E, ...nasıl diyelim... ...gençliğinin gücünün zirvesinde olduğu... ...hani en... ...popüler çağları mı diyelim... E, ...zamanlarında... E, ...kendisiyle tanışıyoruz. E, tilki... E, ...işte o kadar hani aktif... ...bir hayat yaşıyor ki... E, işte, ama burada tabii buradaki tanımı okumam daha doğru olur. Evet. Kırmızı, hızlı ve her zaman aç. Bir tilkinin bilmesi gereken her şeyi bilen bir tilki. Şimdi bu e, tilkinin önemli bir e, kanaati var. O da e, eğer uzun yaşamak istiyorsan her şeyi bilmelisin. Yani bir sürü şeyi bilmesi gerektiğini düşünüyor. Ve o da hani bildiğine de inanıyor zaten. İşte keçilere nasıl tuzak kurulur, zarif tavşanların yoluna nasıl çukur kazılır, tavukları nasıl kızartır filan. Ve bu bilgileri paylaşmaktan da hoşlanıyor. Bu hani... Bir tür nasıl diyelim e, bunun içinde tabi bir gösteriş de saklı yani Aha. avcı hikayesi var aslında bunun içinde yani e, bir yandan evet tamamen haklısın tilki bunu biraz gösteriş için yapıyor ve e, genç tilkileri işte çağırıyor haftada bir ve onlara yemek pişiriyor. Ve o sırada da anlatıyor işte nasıl tuzak kurulur, nasıl yaparsın falan filan. Ve mesela çok önemli bir bilgi veriyor. Kurnaz bir tilki av köpeklerinden nasıl kaçar? Sayfayı çeviriyorsunuz, çift sayfa bir resim çıkıyor karşınıza. İşte koşturan av köpekleri, üzerlerinde, üzerlerinde numaralar filan da var. Yani şimdi hani bunlar tabii kişisel kanaatler ama... hani ...bu numaralarla vesaire av köpeklerinin biraz daha soysuzlaştırıldığını düşünüyorum. Hani bir efendinin emriyle bir başka canlının peşine düşen... Yaratıklar ya sonuçta av köpekleri. Ha, ben de numaraları görünce e, tilkinin biraz abartıp işte 200 tane köpek ha, peşime da, düşmüştü tabii. diye. Bu da güzel bir yorum. Evet tilki de abartıyor. 200'e 200 kadar köpek vardı. <gülüyor> Ondan sonra ama e, işte bir çayırda koşuyor bunlar. Çayırdan işte bir dere nehir bir şey akıyor ve hani bir gölge görüyoruz suyun içinde. Bir de saçma bir şey var orada. Bir tane pipet. <gülüyor> Sudan çıkmış bir tane pipet var. Meğer tilkimiz hani o kadar... Tilki, ki, tilki o kadar işte. kurnaz ki bir pipet edinmiş kendisine ve suyun işte içinde saklanıp pipetle Rambo edasıyla. Rambo'nun dönüş sahnesi var değil mi? Pipetle işte suyun içinde saklanıp köpeklerden kurtuluyor. Sonra işte bu tilki bu maceralarını anlatıyor, yaşıyor işte vesaire vesaire derken bir gün. Bir gün derken tabii bir gün saçma oldu ama derken yaşlanıyor. Ee, ...yaşlandığı zaman da işte birazcık sakalları beyazlıyor. Sağında solunda işte artık yara izleri var. Yani hani e, görmüş geçirmiş bir tilki olarak karşımıza çıkıyor. Ve e, istersen Taygacığım şununla oyna. Ve e, tilkide artık biraz unutkanlık başlıyor. Yani öyle bir e, zamana geliyor artık. Mesela günleri karıştırıyor. Pazar günü mesela kalkıp işte kiliseye gidiyor. Ve hani işte e, ne diyor? Ha kas korosu neden şarkı söylemiyor diye çok şaşırıyor mesela. Çarşamba günü kiliseye gidiyor. Evet ondan sonra e, işte. E, hani bu unutkanlık böyle yavaş yavaş başlıyor. Ve e, işte bir gün mesela bir gün bir arkadaşının doğum günü olduğunu düşünüyor. Bir hediye alıp gidiyor ama o doğum günü değil. Ya da işte özel bir günleri unutmaya başlıyor. Sonra. Ee, bir gün ama durum daha da ciddi bir hal alıyor ve tilkimiz evinin yolunu unutuyor. Yani iyice e, kayboluyor. Evinin yolunu unutunca tabii e, hani işte bir gidiyor bir kara tavuk e, yuvasına sığınıyor. Yani ağacın dalında yani. Ondan sonra kara tavuk geliyor ve kara tavuk bir daha bir şey bilemiyor tabii. Çünkü tilki onu da bir güzel haklıyor. Ama sonra işte e, hani oturduğu yeri de buluyor bir biçimde. E, ...vesaire. Ve bir gün geliyor yani. Tabii tabii. Şimdi gençlerin de gözdesi e, bir e, tilki olduğu için... E, ...yani ona bakıyorlar hala yani yaşlı ama hani hala gözde bir tilki. E, bir gün mesela yine böyle e, hafıza problemi yaşadığı bir gün... E, ...bellek problemi yaşadığı bir gün... E, ...tilki bir böğürtlen çalışıyor. Yani aç kalıyor. Hani... ...ne yiyeceğini bulamıyor yani öyle bir hale geliyor... ...ve bir börtlen çalısına gidip... ...bir sürü börtlen yiyor... ...ağzı burnu her yanı börtlen oluyor tabii... ...ve genç tilkiler ona bakıp diyorlar ki... ...vay be en azından yirmi tane tavuk aklamış olmalı... ...on tane oğlak yemiş olmalı... ...hani o hala o etkinin altındalar... Ee, ...sonra bir gün bir bakıyorlar... Ee, ...tilki derede uzanmış... ...misler gibi yüzüyor sırt üstü... ...bir oraya bir buraya saatlerce yüzüyor... Ee, ...ondan sonra... E, ...işte... E, ...dereyi de yüzünce... ...artık yani yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor... ...ve diğer hayvanlar... ...hani onun durumunu fark ediyorlar... ...ve e, çok enteresan bir gün... ...yaşıyor ondan sonra... E, ...Tilki işte... E, ...bir gün ormanda yine... E, ...dolaşırken... ...bir ses duymaya başlıyor... ...yani bir ses geliyor... ...böyle patır kütür bir ses... ...gümbür gümbür bir şeyler yaklaşıyor... Ondan sonra ama bu neydi neydi ben neyim ki zaten onlar ne ki zaten bir türlü hatırlayamıyor falan ve diyor ki ha bunların diyor böyle bir ağızlarından dillerimi sarkıyordu ne bunlar yoksa o sivri dişleri olan falan hani acaba falan derken hani tilki kendisinin tilki olduğunu hatırlayıp gelenlerin de tilki değil de hani av köpekleri olduğunu anlıyor ve yine bir kara tavuk işte yuvasına saklanarak. Ondan sonra bu şeyden kurtuluyor köpeklerden bir kez daha kurtuluyor ama hani nerede o eski yöntemleri nerede kara tavuğun yuvasına çıkıp saklanmak yani hakikaten baya düşüyor ve sonra zaten daldan da düşüyor yani buradaki düşme vurgusu son derece güçlü ve işte yaralanıyor genç tilkiler onu buluyorlar iyileştiriyorlar ama bu arada artık dile de düşüyor yani düşmekle ilgili her şeyi yaşamaya başlıyor burada. Ee, dile de düştüğünü şuradan anlıyoruz mesela kazlar tilkiyle ilgili bir şarkı söylemeye başlıyor işte tilkinin bel, belleğini ben çaldım ben çaldım onun bel, belleğini geri vermeyeceğim vermeyeceğim onu akılsız kaf, e, kafasıyla daha çok seviyoruz akılsız kafayla midesi boş kalır Tabii herkesin can derdi var bir yandan yani e, o yüzden pek de seviniyorlar işte e, mesela e, tavuklar e, işte tilkiye diyorlar ki biz köpeğiz. Mesela tavuklar kendilerinin köpek olduğuna inandırıyor. İşte e, koyunlar tilkiye sen de koyunsun diyor filan. Hani ne bileyim ben uydurdum şimdi burasını da. Ondan sonra bir sürü şekilde kandırılıyor. Sürekli kandırılıyor ve artık tilkinin en çok sevdiği şey aşağıdaki dereye inmek oluyor. Çünkü orada sevimli bir yabancı var ve onunla sohbet etmekten çok hoşlanıyor. Bu sayfadaki görselde şöyle. Tilki derinin kenarına uzanmış yansımasıyla sohbet ediyor. <gülüyor> Ay yazık ya. Ee, evet. Ondan sonra ve e, hani kitabın artık finali en sonda da e, işte bir bölüm e, daha var. E, orayı da kendiniz okursunuz artık kitabın zaten hepsini anlattım dayanamayayım ben yine. Çünkü çok çok güzel e, bir kitap bu ve e, susmak bilmedim. Evet, biraz tasarımından bahsedebilir misin? Evet etmek istiyorum zaten. Yani kitabın görsel olarak... E, yani hikayesi kadar e, güçlü zaten hani birbirlerini çok iyi tamamlayan yani işte bir e, çizerin aynı zamanda yazması ya da yazarın aynı zamanda çizmesi her zaman iyi sonuç vermiyor ama iyi sonuç verdi mi de evet. başka bir karşılık olabilecek bir şey değil bu yani gerçekten. Bu da öyle bir kitap bu çok çok iyi çünkü e, görsellik kadar öykü güçlü gö öykü kadar görsellik güçlü. <gülüyor> Şimdi ilk e, hani söylemek gereken şeylerden biri herhalde tilkinin iyi günlerinde fonun genelde beyaz olması. Hmm. Ama e, sonraki zamanlarda giderek fon koyulaşmaya başlıyor. Önce zaten şu haftanın günlerini karıştırdığı sayfada mesela evet. kocaman gün isimleri var ve e, sıraları karışmış. dev Yani kafasının içindeki o karışıklığı yansıtıyor biraz evet, evet. değil mi o gün? Yani o yani fontlarla e, işte oynanıyor kitabın içinde. Font, yani en başta mesela son derece düzenli bir kitap. Evet. Değil mi? Yani metin çok düzenli bir şekilde yerleştirilmiş grafik tasarım uh -huh. olarak. Düzenli bir şekilde akıyor. İşte köpeklerin mesela kovalayan köpeklerin hırlamasını biraz fontlarla vurgulanmış evet. durumda görüyoruz. Ondan sonra kafasını karıştı, o günleri karıştırdığı yerde günler gerçekten karışıyor. Yani burada metin karışıyor zaten. E, sonra yine ...düzeliyor birazcık. Hani hafıza gidip geliyor ya... Evet. ...işte. Ondan sonra... E, ...tekrar... E, ...işte bu şeylerde renklerle... E, ...işte gerek metnin rengi... ...gerek fon renginin... E, ...değişimiyle bir sürü... ...vurgu yapılıyor. Uh -huh. e, ve ondan sonra şu... ...hani kendisinin tilki olduğunu, onu kovalayanların... ...köpek olduğunu unuttuğu sahnedeki metnin... ...yerleşimi mesela. O da... Evet. E, ...tam sayfa bir metin ama... ...o metin zaten hani öyle bir metin ki... Böyle bir şiddet var değil mi? Gerilim var. Büyük, yani temposu yüksek bir yandan hani bir sürü e, bir şey içeriyor. Bir de şeyi de söyleyelim sayfanın kenarlarında sayfa boşluğu yok. Neredeyse yani yok. sayfanın evet. hemen başından sonuna kadar kaplıyor sözcükler sayfayı. Evet işte düştüğü sahnede vesaire ondan sonra zaten biraz daha e, tilkinin durumunu e, hani bu resimlerle bu şeye yattığı sahne mesela işte. Ee, derenin kenarına evet. yattığı sahne mesela zaten işi bitiriyor aslında evet. sonuç olarak. Ee, bir de e, ben okurken fark etmemiştim. Kitabın sonunda yazarın bir notu var. O notu okuyunca geri dönüp e, pardon yazarın notu diyorum özür dilerim Aha. çevirmenin notu var. E, bu kitapla ilişkin bir e, metin e, yazıyor burada e, kitabı biraz analiz ediyor ve orada yazılan bir şeye dikkatimi çekti hemen geri dönüp baktım sayfa numaraları ile ilgili de bir durum var sayfa numaraları ilk başta normal sıralı gidiyor hı hı. ve bir süre sonra sayfa numarası diye bir şey kalmıyor işte bir yanda 14. sayfa işte varken 21'e atlıyor sonra 13 oluyor ...77 oluyor... ...işte sayfa numarasının kenarında da... ...bir küçük tilki imgesi var... ...o da şekil değiştiriyor... ...yani tilkinin kafa karışıklığını... ...her şekilde... E, e, ...görsel olarak vurgulamış... ...kitabın e, yazarı çizeri... ...evet e, bu arada... ...program başından beri neredeyse... ...Tayga eline geçirdiği kalemle benim kafama vuruyor... ...arada duyduğunuz sesler o sesler... E, ...ve benim... E, ...hani dikkat dağılıklılımın nedeni de biraz o... ...çünkü kucağımdan inmeyi de reddediyor... Ee, evet yani bu kitap her bakımdan e, aslında hani... E, bir bir e, Her bakımdan çok etkileyici bir kitap ve e, görsellerle metnin birbirini çok iyi tamamladığı e, bir kitap. Peki bu kitabı e, çocuklara okuduğumuzda e, çocuklarla bu kitap üzerine nasıl konuşulabilir? Ee, yani çünkü aile... Aile büyükleri, hani yaşlılarla ilişkilerimizde herhalde e, yani üstüne elbette, konuşulabilecek hani... bir kitap değil mi? E... Şu... <gülüyor> Şu anda bir kriz içindeyiz. E, canlı yayında Tayga krizi yaşıyoruz. E, o yüzden... <gülüyor> e, şimdi kitabın zaten e, en başta söyledim konusu e, o kadar da... E... O kadar da e, hani sıradan sayılabilecek bir şey çocuklara her şey anlatılır mı? Hani nasıl anlatılır ya da burada en önemli şey e, kitap için bu, e, bu konu için bulunan formül diye düşünüyorum. Yani e, hani belleğini yitiren birisi belleğini yitirmekten bahsediyoruz ve e, hani bunu neyle nasıl anlatabilirdik başka? Çok e, zor bir konu fakat o zor konuyu e, gayet güzel geçmiş. <gülüyor> durumda. Ee, dolayısıyla hani zaten bu kitabı e, okuduktan sonra bu kitabı ele aldıktan sonra herhalde e, bu konuları <gülüyor> konuşmamak da çok mümkün olmaz. Evet. E, zaten ortaya çıkıyor durum. Çocukların e, anlayışı zaten bizden çok daha ileride bu tip durumlarda <gülüyor> bana sorarsanız. Evet daha acımasız da olabilirler ama e, daha kolay kavradıkları da kesin. Dolayısıyla yani bu kitabı e, okuyup ...aslında üzerinde çok da konuşmak gerekir mi bilmiyorum... ...gerekirse de konuşulur zaten ama... Evet. ...yani her şey son derece açık burada... Ee, gergeden yayınlarından... belleğini yitiren Tilki'nin... ...öyküsü... Ee, ...bugün armağan edeceğimiz kitap da bu... Ee, 0 212 343 40, 40. ...telefon numaramız... Ee, ...Zolt Dağlı'nın da bir... E, ...Tilki kahramanı vardı... ...Yaman Tilki... E, ...Yaman Tilki kitabından sinemaya uyarlanan... Ee, bir film vardı O filmden Let Her Dance e, Adlı şarkıyı evet, Dinleyeceğiz Fantastic şimdi Mr. Fox'tan. 94.9 Açık Radyo'dayız. Çocuk Kitapları Programı bir dolap kitap sürüyor. Tayga ile yaşadığımız krizi atlattık gibi görünüyor şimdilik. Ee, i̇lk bölümde Gergeden Yayınlarından çıkan "Belleğini İtiren Tilki'nin Öyküsü" adlı kitaptan söz ettik ve bu kitabı armağan ediyoruz. Aramaya devam edebilirsiniz. Bir dinleyicimize çekilişle kitabı göndereceğiz. Ee, kedili bir kitap var elimde. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basıldığı Oyuncu Susam, Aytülakal yazdı. resimleyen Gökçe Yavaş Önal. Bu bir serinin bir parçası. İlk iki kitabı yayınlandı şimdilik ve daha sonra başka serinin diğer kitapları. Yine kedili bir seri bu. Yayınlanacaklar. Kedi Seven Öyküler dizisi. Oyuncu Susam'da Susam, kitabın baş kahramanı bir siyam kedisi. ...çok da oyuncu zaten daha kapağı, kapakta görüyoruz. Kapak ve karelere ayrılmış her karede Susam'ın farklı bir pozda. işte o bunlar, karelerin çizgilerine bile asılırken... E, hep haylazlık pozları bunlar. Evet. E, bir meraklı durum var her kedi de olduğu gibi. E, hikaye Murat adlı çocuğun ödeviyle başlıyor bir okul ödevi var ve siam kedilerinin tarihini, özelliklerini araştıracakmış. Hazır bir de elinin altında bir siam kedisi varken onu işte araştırmasını yapmış ve fotoğraflama işi kalmış. önce babasından yardım istiyor. işte Susam'ı kovalıyor çünkü evin içine Murat. Ee, babası rahat bıraksana kedi deyince işte ödevim var Babası da hem ödev sözcüğünü duyunca böyle bir yandan ne ödevi ne sosamla ne ilgisi var diyor. İşte çocuk da anlatıyor. Ee, baba da ressam işte ben Aha. sana yardım ederdim ee, deyip böyle bir müdahale eder gibi oluyor. Çocuk da diyor ki. Ee, o zaman ödevi ben yapmış olmazım ki Vay diyor. Vay vay <gülüyor> Evet. Yani böyle çocuk bulmak kolay değil bu zamanda. <gülüyor> sonra. Hele haklısın, Google varken. Evet. Haklısın oğlum diyor. İşte e, o ısrarla e, Susam'ın peşinde gitmeye devam ediyor. Ama bundan sonra zaten e, Susam'ı evin çeşitli köşelerinde işte kütüphane rafının e, kütüphane en üstüne çıkmış. İşte Murat arıyor onu. E, tam böyle atlamak üzereyken fotoğrafını çekmeye çalışıyor. E, kedi kaçıyor. Ondan Sonra odaya gidiyor. Odanın altında da böyle yatağın köşesinden burnunun ucunu görüyoruz Susam'ın. Ee, yine arıyor, yatağın altına giriyor. Tam flaşla işte çekecekken Susam yine kaçıyor. Ee, orada bir fare var bu arada poz veriyor. <gülüyor> Ondan sonra e, Susam işte annesi söylüyor evin içinde ne koşturup duruyorsun diye e, işte Susam fotoğrafını çekeceğim benden kaçıyor diye kızdırma kedi istemiyorsa çekmi diyor ama ödev yapacağım diyor Hı, ne ödevi diyor annesi hemen ödevi duyunca e, e, gel internetten kedi fotoğrafı bulalım o zaman diyor annesi. Yani başka siyam kedisi koyarız Susam'ın aynısı olur diyor Olmaz diyor o zaman ödevi ben yapmış Olmam ki diyor çocuk Anne de ikna alıyor doğru haklısın diye O arada konsolun üstünde Bir kedi heykeli var Biblio Böyle kafasını kaldırmış Kuyruğunu kıvırmış duruyor Onun yanında aynı pozda Susam'ı görüyoruz Orada <gülüyor> heykel taklidi yapıyor Ve bir sonraki sahnede oradan atlayıp Avizeye tutunup sallanarak Yine kaçıyor Murat yine yakalayamıyor düzgün bir fotoğraf ve benim en sevdiğim sahneye geliyoruz koca bir, ya iki sayfaya açılmış böyle fonu boş bir sahne. Ee, kaç tane on on bir tane susam pozu var işte akvaryumun arkasında oyuncak kutusunun içinde çamaşır iplerinin ipine asılmışken <gülüyor> çamaşı taklidi yaparken Şu akvaryum sahnesi çok komikmiş evet, işte, çorap çekmecesinden çoraplarla birlikte kuyruğu sarkıyor ee, yani bir sürü yere girmiş ama işte kuyruğu bir taraftan ağzı burnu bir taraftan çıkıyor ee, ve e, Murat ısrarla deniyor deniyor trik trik, trik sürekli deklanşör sesi var ve e, gidip en sonunda işte e, fotoğrafları bilgisayara aktardığında olmadık pozlar işte o, o sahne de çok güzel böyle o heykelin arkasından ve patisiyle bir gözü çıkmış bakıyor ve e, sonunda bu fotoğraflardan ne yapabileceğine dair bir öneri getiriyor e, babası çok sanatsal olmuş aslında deyip. E, onun bulduğu yöntemle ödevin e, final. E, gör, görseli ortaya çıkmış oluyor. E, çok eğlenceli bir kitap bu. Bundan önce okuduğum işte Kedişin Armağanı vardı. E, kedi Seven Öykülerin birinci kitabı. E, o da beni çok eğlendirmişti. Orada da yine oyuncu bir kedi ortalığı birbirine katıyordu. E, onun hikayesi vardı. E, her iki kitap içinde şunu diyebilirim. E, öyküyü okuyorsun evet ama ondan sonra resimlerine baktığında Resimlerin içinde öykü devam ediyor. Başka e, hikaye görsel olarak da devam ediyor eklenerek. E, ve çok eğlenceli sahneler ortaya çıkmış. Bir de çizer kedili bir e, hani kedilerle çok e, zaman geçiren bir insan herhalde. Olabilir evet yani bir kedinin e, tüm numaralarına <gülüyor> hakim olmalı. E, ve e, böylece kedi, kedi seven çocukların özellikle evet. ilgisini çekecek. Ki demin vapurda gelirken e, Tayga görünce kafanı hemen pis pis demeye evet, başladı. Evet. <gülüyor> e, kedi seven çocuklarımızın gerçekten hoşuna gidecek bir kitap. Eğlenceli e, resimleriyle, işte öyküsüyle e, hem ilk okuma düzeyinde de yani okumayı öğrenmiş, yeni okumayı öğrenmiş çocukların da e, okuyup keyif alabilecekleri bir kitap. Çünkü hep söylüyoruz, hı hı. O, o dönemdeki çocukların e, resmi bol e, yazısı, az kitaplar okuması, e, kitap okuma dönemini, alışkanlığı evet. için e, onları ra rahatlatan ve işte üstlerindeki baskıyı azaltan bir şey. E, bu nedenle Türkiye İş Bankası Kültür yayınlarından çıkan e, Oyuncu Susam ve serinin e, Kedi Seven Öyküler dizisinin diğer kitapları da ilgisini çeker çocukların Seride Van kedisi var Siyem kedisi var Bir sokak kedisi var Henüz yayınlanmayan kitaplar bunlar. İran var. Bir de Kediş var Kediş'in armağanı ilk kitaptı hı hı. E, Aytül Akal yazdı Gökçe Yavaş Önal resimledi e, İstersen evet. ilk bölümde e, Armağan kitabımızdan Armağan da, kitabımızı da kazanan edelim. kişiyi de anons edelim Evet Armağan kitabımız Gergeden yayınlarından belleğini yitiren tilkinin Öyküsüydü Martin Balçayt'ın Resimleyip e, yazdığı Çok güzel bir kitaptı bu ee, kitap bu. Geçmiş zaman niyeyse. Ee, kitabı dinleyicimiz Deniz Özkanoğlu'na göndereceğiz. Yayından sonra kendisiyle zaten iletişime geçeriz. Ee, bu haftalık bu kadar krizli bir yayın oldu. Ama güzel de bir yayın oldu galiba. Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karaki. Kitap dostu sizin okulu sundu.